Elhamdülillah, elhamdülillahi ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzü billahi min şerri enfüsinâ ve min seyyi'ât amâlinâ. Men yehdihi Allahu fela mudilleh ve men yudlil fela hadiye leh ve eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlühû ve ba'd. Evet, konumuz bid'at idi. Bundan önceki derslerimizde dikkat ettiyseniz genelde bu konu ile ilgili delilleri sunmuştuk. Bir de geçen hafta bazı bidatlara da değinmiştik. Bugün inşallah yani taharat babından başlayarak böyle bu konuda ibadetlerde olan bidatları tek tek değineceğiz inşallah. Mesela diyor ki bidat, <gülüyor> bidat at tahara. <gülüyor> Taharette bidat yani abdest almakta veyahut e, da şey istinca yapmakta bu gibi şeylerde tamam mı? Örneğin diyor ki El Bin Niyeti El, -el Cahru El -cahru Bin Niyeti İster abdest esnasında olsun ister husul yapma esnasında olsun ister namaz kılma esnasında olsun Bu gibi ibadetlerde dil ile kalpteki kalpteki kasdı niyeti dil ile telaffuz etmek İslam'da nedir? Bidattır. İnnel cehr bi'n niyeti fi'l ibadat zahire tunhalifu'ş şer'dir. Ay ibadetlerde olan niyetlerde nedir? Şariata muhaliftir. <gülüyor> ve biliyorsunuz Allah Resulü Vesselam, aleyhi ve Müttefakın olan hadiste diyor ki aleyhisselam İnnemel e'malu bin niyet Tamam mı? Şüphesiz ki ameller niyetlere göredir. Ve niyetler biliyorsunuz. Niyetler nerede? Kalpte. Yani, niyet kalpte oluyor. Dolayısıyla bazı müteahhirin olan alimlerden bazıları demişler ki yani öyle şekilde istihsan etmişler. Demişler ki kalpteki niyeti dil ile talaffuz etmek kişiyi daha çok huşuya götürür diye iddia ettiler. Tabii ki bunun aslı yoktur. Neden aslı yoktur? Çünkü Ali satt ve selam ashabı, tabi'in ve atbâ'ut tabiîn hiç birisi bu gibi ibadetlerde tamam mı? kalpteki niyeti ne yapmamışlardır, talaffuz etmemişlerdir. Ve biliyorsunuz Ali satt ve selamın ettiği niyet sadece kurban keserken ve hac ve ömre yaparken bu gibi yerlerde kalpteki niyeti dil ile telaffuz etmek ve vesselam telaffuz ettiği için orada telaffuz edilmesi nedir? Sünnettir. İşte Kurban keserken anladım. ve ömre yaparken ve hac yaparken yani ömre ve hac için mikata gittiği zaman tamam mı? Banyo yaptıktan sonra arabaya çıkıyor niyet arabaya çıktıktan sonra eskiden araba yoktu. Deve üstüne bey anı bindikten sonra bine üstüne bindikten sonra niyeti getiriyor. Ve Ali satt ve burada kalbindeki niyeti tamam mı? dili ile ne yapıyor? İzhar ediyordu. Mesela lebeik Allahumme umreten veya talep beik Allahumme Kurban kesme konusunda da ve Selam, kurban kestiği zaman diyor ki Allahümme هذا minke ve leke. Veyahut da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam هذا ve an ahl ve an ümmeti. Tamam mı? Yani ümmetinden kurban kesmeyenler hakkında da. Aleyhisselatü Vesselam'a dikkat ediyorsanız biz bundan önceki derslerimizde demiştik ki bir fiili sünnet var bir de sünnetü terkiyye. Tamam mı? Burada Aleyhisselatü Vesselam yani terk ettiğini terk edeceğiz, yaptığını yapacağız. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam haçta ömrede ve kurban keserken Aleyhisselatü Vesselam burada niyeti ne yapmıştır? Telaffuz etmiştir. Biz de burada telaffuz edeceğiz. Ali Vesselam abdeste veyahut da gusulde veyahut da namaz kılmak için tekbiratül ihramdan sonra veyahut onunla beraber alınan tekbir esnasında dil ile ne yapmamıştır? Talaffuz etmemiştir. Dolayısıyla orada terk ettiyse bizim hakkımızda onu orada terk etmektir. Ama e, talaffuz ettiği yerde talaffuz etmek, talaffuz etmediği yerde talaffuz etmemek. Tamam mı? Dolayısıyla burada dille niyet kesinlikle nedir? Dille niyeti yani kalpteki niyeti dille telaffuz etmek nedir? Bidaattır. Nerede sünnettir? Kurban. Ömre hac ve kurban kesme esnasında orada besmeleyi getiriyor. Ondan sonra söyleyeceğini söylüyor. ikincisi bidatul istince ve isticmar İstince ve isticmar İstince ey su ile su ile Kişi tuvalete gittiği zaman önünü ve arkasını yıkaması. El isticmar suyun yokluğunda suyun görevini görecek daha başka şeyler ne varsa yapılır. Ancak hayvanların tezeki dışında veyahutta kemiklerin dışında. Kemik veyahut hayvanların tezeyi. Hani biliyorsunuz özellikle doğunun birçok yerlerinde hayvanların tezeyini kurutuyorlar ve kışın sobalarda ve bu gibi şeylerde kullanıyorlar. <gülüyor> Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o tezekler için bunlar riks'tir veyahutta da rigstir, yani riks ve riks yani necistir. Ve Aleyhisselatü Vesselam şimdi tabii ki o zaman taşlarla yapıyorlardı. Şimdi mesela tabii mendiller var, kağıtlar var. Tabii ki bu kağıtlarda yazı olmamakla beraber ve özellikle özellikle Allah Celle Celaluhu'nun isimleri veyahut da hadislerden ayetlerden olan bazı yazılar içinde olmamak şartıyla ama boş kağıt olursa bir sakıncası yok veyahut da bezler, çaput, maput veyahut da şimdi bu kağıttan yaptıkları şimdiki mendiller, kleenex veyahut da fain gibi dedikleri yani suyun yokluğunda tamam mı? Suyun yokluğunda bunlarla yapılır. Örneğin kişi bara çıktığı zaman ne yapar? Taşları kullanır eğer su yoksa. Su varsa en efdalı ve en doğrusu suyla yapmak. Dolayısıyla bazı şahıslar bu gibi necis olan şeylerle ne yapıyorlar? İsticmar yapıyorlar. Yani önü arkayı temizliyorlar. Burada diyor ki Aleyhisselam laqad nehanar <gülüyor> Rasulullah Sallallahu Aleyhi en nastaqbil el bi'l yemin. Bazıları sağ ile istinca yapıyorlar. Yani bazı biliyorsunuz bazı şahıslar hatta sol elle yemek yiyorlar ve hatta solla su, su içiyorlar ve biliyorsunuz İslam ümmeti bil ittifak, yani Sünnet ve Cemaat bil ittifak Sol elle yemek ve içmek kesinlikle haramdır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Siz ona muhalefet ederek sağ elinizleyin ve sağ elinizle için. Ve bütün hayırlı şeyler sağ elle verilir. Hayırlı olmayan şeyler sol elle Ali satt ve selam hayırlı olan şeyleri devamlı sağıyla yapardı. Örneğin eve gireceği zaman sağla girer, evden çıkacağımız çıkacağı zaman solla çıkardı. Mescide gireceği zaman sağla girer, çıkacağı zaman solla çıkar. Ve bazı şahıslar tuvalete girdiği zaman sağla giriyor. Çıktığı zaman sola giriyor. Ve insanların çoğu ayakkabılarını giydikleri zaman ilk önce sol ayağını giyiyor. Ve bu çok oluyor. Çok hatta bazı, bazı ilim talebelerini bile görüyoruz. Maalesef-i bunu yapıyorlar. Adam çıktığı zaman hemen bakıyorsun ki aya, sol ayağını giyer. Ve bu aleyhissalatü vesselam'ın sünnetine muhaliftir ve daha doğrusu bazı alimler diyor ki bu bidattır. Ve burada e, alimler bu gibi şeyleri ey sünnete muhalif olan şeyleri ne yapıyorlar? bidat diye nitelendiriyorlar. Dolayısıyla burada Aleyhisselam diyor ki hadiste Aleyhisselam kişi tuvalete gideceği zaman önünü ve arkasını ne yapmayacak? Kıbleye vermeyecek. Önünü ve arkasını kıbleye vermeyecek. Burada söyleyiyor Arabistan'daki yani Hanbeli fukası diyorlar ki evlerin içerisinde olduğu zaman önünü ve arkasını kıbleye vermekte bir beis yoktur. Çünkü 4 duvar arasındadır diyorlar. Ve buna delil olarak delil olarak Allah Resulüüsselam Allah Resulüüsselam bir gün havlusunda ashabtan birisi dama çıkarken Allahualem İbn Abbas olacak bakıyor ki Allah Resulüüsselam arkasını kıbleye doğru, yönü Kudüs'e doğru vermiş. Bu nedir? Bu fiildir. Ve biliyorsunuz size biz bir kaide öğretmiştik hatırlıyorsanız taharet babında. Tamam mı? Fiil şey söz fiilden öncedir. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Burada ve Vesselam fiilen bunu bu şekilde oturduğunu yapmış. Bu hadis sahihtir. Ama öbür tarafta ve Vesselam sözü ile ne yapıyor? Diyor ki kişi arkasını ve önünü kıbleye doğru yönetmesi nedir? Caiz değildir. Nehâne ennestegberil kiblete ligâetin avli bevlin diyor. İster çiş konusunda olsun, ister dışkı konusunda olsun kişiyi önünü, öne şey kibleye vermemesi gerekiyor. İmam Ebu Halim Ferahimahullah, tamam mı? Bu hadise dayanarak İmam Elbani de bu çizgidedir ve bu çizgide olan bütün alimler, tamam mı? Diyorlar ki, hatta evlerin içerisinde bile olsa... Kişi, yani tuvaletlerde olsa sahrada değil mesela. Kişi önünü ve arkasını ne yapmayacak? Kibleye çevirmeyecek. Ve Müslüman ev yapmak istediği zaman tek kelimeyle tuvaletlerin önünü ve arkasını ne yapmayacak? Kibleye doğru yapmayacak. Tamam mı? Peki diyelim ki bir kibleye doğru yönetilmiş bir tuvalete girdi. Ne yapması gerekiyor? Sağına veya da soluna doğru biraz... Dönecek. Hı hı. Heh, çünkü ashabtan bazıları Şam'a giderken ticaret için ve diyor ki e, hamamlara girdik baktık ki onların tuvaletleri kıbleye doğru yapılmış. Biz ne yapıyorduk diyor biraz sağa ve otta sola dönüyorduk ve çıktıktan sonra Allah'a istiğfar ediyorduk. Onun için dikkat ediyorsunuz Aleyhisselam tuvalete gittiği zaman tuvalete tam girmeden önce yani kapısının önünde mesela diyelim ki tam oturacağı zaman Eğer sahradaysa veya da evdeyse mesela taşların arasında diyordu ki Bismillah a'udhu billahi minel hubzi vel khabayti çıkınca ne diyor? gufranek. Ve sahabi burada diyor ki Şam'da gördüğüm girdiğimiz tuvaletler kibleye yönelik olduğu için biz diyor sağa veyahut sola doğru dönüyorduk biraz dönün yani şöyle biraz eğiliyor maksat kibleden Kiblenin yüzünden çıksın diye tamam mı? Ve çıktıktan sonra istiğfar ediyorduk. Ve Ebu Hanife ve bu çizgide olan alimler İmam Elbani aynı görüştedir. Evlerde bile olsa o tuvaletler kibleye doğru yapılmışsa Müslümanın sağına ve soluna dönmesi üzerinde vaciptir. Niçin? Çünkü burada nehi var. Nehene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam mı? Diyor aleyhissalatü vesselam. Ve bazıları, bazıları istinca yaparken eğer soyun yokluğunda mesela bir taşla yapıyor veya da iki taşla, üç taştan asrağı olmayacak. Ama üç taştan fazla olursa bir sakıncası yok. Örneğin mendil. Birinci defa, ikinci defa. Birinciden yani üçten aşağı olursa o zaman bu nedir? Bu bid'at olmuş olur. için, Çünkü sünnete muhaliftir. <gülüyor> Ve bazı şahıslar yine maalesef özellikle bu e, prostat ha, prostat hastalığına yakalanan bazı erkekler, kadınlar da tabi biliyorsunuz prostat olmuyor kadınlarda. Bu genelde erkeklerde oluyor. Bazı şahıslar yani erkekler tuvalete girdikten sonra ve bunu tedeyyünen yapıyorlar bu zayıf hadise göre, tamam mı? Yani affedersiniz Vekerini elinde tutuyor yani şöyle yapıyor maksat yani içinde damlalar varsa çıksın diye. Tamam mı? Veyahutta <gülüyor> veyahutta soluna oturuyor, veyahutta sağına eğiliyor. Veyahutta kalktıktan sonra böyle sallanarak ne yapıyorlar sözde? Yani zekerde kalan, tamam mı? uzuda kalan damlalar varsa çıksın diye. Bu da kesinlikle nedir? Bu da bid'aattır. ve vesselam kesinlikle böyle bir şey yapmadı. Diyor ki ve neter, zeker ve ve القفز, هذا ليس من السنة. فإذا كان ليس من السنة, Eğer سنتن değilse o zaman niçin bda Çünkü bunu neye dayanarak yapıyor? Bu zayıf hadise göre. Ve bu ee, zayıf hadis zayıf hadise dayanarak yaptıkları için bu zayıf hadisinde tabi sahip olmadığı için ve bu da tedyünen yaptıkları için tedyünen yani hiç unutmayın kaide bu Ey tedyünen yapılan hareketler fiiller kesinlikle bid'a attır. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki "Men عمل عملا ليس عليه أمنا فهو رد burada hadis şu إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات bu hadis İmam İbn Mace Rahimahullah İmam İbn Mace kitabında zikretmiş. Rakamı 326 ve İmam Elbani rahimeullah diyor ki bu hadis zayıf, zayıfun cidden. Yani zaf derecesi de şiddetlidir. Diyor ki ile bale ahadakum biriniz çiş yaptığı zaman veya yapacağı zaman diyor. Kattıktan sonra, yani çişini bitirdikten sonra felyentur zekalehu zekerehu 3. Yenter ay bu şekilde. Yani mesela zeka şöyledir. Yani bir 2, üç veyahut da dört neyse tamam mı? Böyle iki üç defa böyle netir yapsın. Yani içeride damlalar varsa dışarı çıksın. İyi hocam işte. Efendim? İyi işte. Eğer su varsa çıkar. Ne demek iyi yani? Sen bizi dinlemiyorsun herhalde. Çok dinliyorum yani. Bunda, ne e, dedik? Yani bu sünnete aykırı mı yani bu? Bu fiil yani. Hayır, hayır sen demek ki sen dinlemiyorsun Rıfat kardeş. Senin aklın burada değil. <gülüyor> ne kendi tutup şey zor yani. Biz ya. Şey Biz dedik ki ya yani burada bu hadis nedir? Zayıftır. Zayıf. Zayıf olduğundan dolayı bunlar tedeyyünen bu hadise dayanarak yapanlar ne yapmış olur? daha ya işlemiş, işlemiş olurlar olmuş. ve kesinlikle bu caiz değildir. Tamam mı? Ve İmam Elbani rahimehullah ve bütün hadis alimleri daha doğrusu ne yapmışlardır ki bu hadis kesinlikle zayıftır. Ve hatta tenhnhu' ba'd bawl vel meşi. <gülüyor> oturuyor mesela yanında oturuyor yani tuvaleti üzerinde bu hadise dayanarak diyor <gülüyor> ki nehneh yapıyor böyle şey yap ki bir şey varsa çıksın diye veyahutta bazıları sol ayağa dayanarak şöyle ağırlığını sol ayağa vererek veyahutta sağ ayağa vererek tamam mı veyahutta elmeşi veyahutta kalktıktan sonra yani bitirdikten sonra ne yapıyor vekerini e, sol elinde tutuyor bazıları da sağ elle tutuyor ondan sonra tuvaletin içinde gidiyor geliyor eğer sahradaysa sahrada gidip geliyor böyle ayaklarını ayaklarını yere vuruyor ki bir şeyler varsa çıksın diye yok canım işte kesinlikle aslı yoktur bunlar He, tamam mı Ve bazıları şey atıyorlarmış böyle e, kafize atıyorlar kafize Türkçe nedir Tak takla. Takla. Takla değil, takla. Böyle. Değil. Takla, takla, takla. Nasıl yapıyor? Gibi. Böyle atlıyor ya. Tümsekten atlar gibi. He. Ha, tamam. Ne diyorlar ona? Arapça kafze deniliyor. Yani biz atlamak diyelim. Yani bir şöyle bir yerden bir yere sanki yüksek bir yerden atlıyormuş gibi. Yani sözde bir şey varsa çıksın diye. Tabii ki bu hepsi vesveselerden geliyor ve taassuptan ileri geliyor. Diyor ki eee as-suud bazıları da merdiven çıkıyorlar. Yani merdivene çıkıyorlar ki yani çıkıyor, iniyor. Maksat bir şey varsa çıksın. <gülüyor> bazıları da diyor ki ve teftişi zekr bi isalati ve gayri zalik. Bütün bunlar ne yapıyor? Bir de bazıları da föyde kernu tutuyor bakıyor. yok ya bu kadar da yani bu kadar da olur mu ya gerçekten bunlar hepsi din adına yapmak yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer ki, yani e, böyle bir şey Peygamber Efendimiz yapardı He, yani hani bu qaydayı hiç unutmamak lazım. Anestu terk ettiği İslam ümmetinin hakkında terk etmesi nedir? Sünnettir. Yaptığı yapmak sünnettir. Yapmadığı yapmamak sünnettir. Yani bu bunu bu yani alimler bunu büyük bir kaide olarak zikretmişler. Evet. Ondan sonra diğeri el bid' fil vudu. Abdest esnasında olan bid'atlar. Burada biliyorsunuz abdest almak esnasında esas olarak yani esas sünnet olan şey Çeşmenin önüne veyahut da çeşmenin yokluğunda ibrik eline aldığı zaman ibrik yoksa mesela birleyenden elini birleyene sokup oradan abdest almak istediği zaman tam yani elini sokmadan önce veyahut üstüne su dökmeden önce kalbinden ilk önce niyet edecek. Yani sünnet olan şu kalpten niyet etmek niyetten sonra tamam mı diliyle diyecek ki Bismillah. Bismillah'i biz taharet babında çok geniş bir şekilde değindik. Bazı alimlere göre vaciptir, bazı alimlere göre sünnettir. Ve İmam Elbani Rahimahullah vacip olduğuna dair diyor. Ahmet bin Hembel'in bu konuda iki görüşü var. Bir görüşüne göre e, sünnet değildir, bir görüşüne göre vaciptir. Ve İmam Elbani Allah e, vacip olduğuna yanaşıyor. Besmele dedikten sonra Ayaklarını bitirinceye kadar hiçbir uzu üzerinde dua yoktur. Ve biliyorsunuz Türkiye'de Türkiye'de maalesef şiddet Müslümanlar arasında yaygındır. İşte efendim mesela ellerini yıkadığın zaman özel bir dua var. Ağzına su verdiğin zaman özel bir dua var. Burnuna, yüzüne, saçları mesela e, dirseklere kadar yıkadığın zaman bir dua, efendim saç nemes ettiğin zaman bir dua, ayaklar. Bütün bunlar kesinlikle sünnette aslı faslı yoktur. Bu ağzalar üzerinde yapılan dualar kesinlikle bir dağıttır. Ve Türkiye'de e, Mizraklı İlmihal diye bir kitap var. Müslümanlar arasında e, Kur'an kurslarında özellikle. Türkiye'de maalesef-i şedid yaygın bir şekilde bunu çocuklara, bu dualara ezberletiyorlar. Yani sanki bu duayı yapmayan kişi onlara göre yani abdesti yokmuş gibi. Abdest aldığını saymıyorlar. Onun için Kur'an kurslarında yani bu cemaatlerin Kur'an kurslarında okuyan çocukları bu duaları ezberletiyorlar. Ama e, sahih sünnette göre niyet, ondan sonra besmele, ondan sonra hiçbir ağza üzerinde ne yap, ne dua falan yok. Abdest bittikten sonra ayaklarını yıkadıktan sonra şu dua var, tamam mı? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve rasuluhu. Ve eşhedü en la ilahe illallah la şerike leh ve eşhedü en Bir de daha başka dualar var. Bunu söylediği zaman işte cennetin sekiz kapısı açılıyor. İstediği kapıdan orada Allah Celle Celaluhu onu gir diyor bu duayı yaptığı zaman. O zaman bu gibi azalar üzerinde bu gibi duaları yapmak kesinlikle nedir? Bidattır. Ve bazıları da abdest aldığı zaman niyet, niyet ettim Allah rızası için mesela hangi namazı kılacak? Öğlen namazı niyet ettim Allah rızası için abdest namazını kılmak için abdest almaya. Ve bu kesinlikle bu gibi dualar yani yoktur. Tamam mı? Ve bazı şahıslar da misvak, misvak kullandığı zaman diyor ki Allahümme ceal siwaki siwaki rıza ayni. Tamam mı? Yani yani bu hadiste nedir? Konu yani uydurulmuş. İmam Elbani rahimehu diyor ki: "Hada hadisun mevdu". Yani bu hadis uyduruktur. Diyor ki: "Allah'ım, yani şu ağzımda hani biliyorsunuz abdest esnasında misvak kullanmak sünnettir. Tamam mı? Bir de namaz esnasında Kur'an okurken, kitabı okurken veyahut da ağzının kokusu değişirken Veyahut yemekten sonra biliyorsunuz yani misvak her an için kullanmak sünnettir. Özellikle namaz esnasında, abdest esnasında ve Kur'an okuma esnasında bu daha çok muekkettir. Ve Aleyhisselatü Vesselam bir bir de diyor ki eğer ümmetim, ümmetim için diyor meşakkatli olmayacağını bilseydim diyor. Tamam mı? Bu misvakı her an için kullanmak için emredecektim. Ama elhamdülillah emretmedi ve böylece farz değildir. E, sünneti müekkededir. Ama biliyorsunuz ağızın tadı değiştiği zaman yani mesela e, sabahleyin özellikle kalktığı zaman misvak ne? Mesela misvak yoksa bu fırçalay, macun fırça falan. Ne kullanırsa yeter ki ağız temizlensin. O zaman misvak kullanma esnasında ve bunu biz çok gördük. Özellikle e, tarikat ehli olan Kardeşlerimizin arasında bu yaygındır. Adam misvakı kullandığı zaman işte niyet ediyor. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılma işte ağzımı misvaklamaya gibisi. Tamam mı? Bu kesinlikle nedir? Caiz değildir, bidattır. Öbür tarafta teyemmümde bidat. Teyemmümde bidat nedir? Biliyorsunuz Ali satt ve selam Ammara öğrettiği duayı biz bunun bir taharet babında zikretmiştik. Ne yapıyorlar? İkişer iki defa vuruyorlar. Bir, Bir vuruyorlar, yüzlerini siliyorlar. Bir vuruyorlar, tırnaklardan dirseğe kadar ne yapıyorlar? Mesih yapıyorlar. Ve bu tırnaklardan mesih dirseğe kadar mesih yapmak bu hadis İmam Elbani Rahim ve Allah ve Hadis diyorlar ki bu hadis kesinlikle bu hadiste ettirab var. Yani zayıftır. O zaman Amara öğrettiği hadis diyor ki işte ellerini bir sefer yere vuracaksın. Ondan sonra vurduktan sonra yüz ve avuçlarını birbirine sürerek işte teyemmüm budur. O zaman bunun aksi yapmak nedir? Bidaattır ve sünnete muhaliftir. أولاً الإصراف في استعمال الماء ومع الأسف الشديد أحب مزدها حتى القفر أزل لك لشوك الشمالات التي أستخدمها مزدان مع الأسف الشديد سودا تشوق إصرافه لير عليه الصلاة والسلام كي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد طعم المد يعني bir, iki avuç dolu üsmi müddür. Bu şekilde. Tamam mı? Yani, yani ve Vesselam demek ki bir avuçla abdest alıyordu. Ondan sonra bir sağla banyo yapıyordu. E biz biz bazen yaparken yani değil ki banyo daha doğrusu abdest alırken altına bir çeşmenin altına bir e, kova koyarsak abdest bitinceye kadar o kova dolar. Yani o kova ile Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı, abde, yıkandığı abdestin 2-3 kısmı oluyor herhalde. <gülüyor> ve bu da kesinlikle abdest almada ve banyo yapmada su e, israfı yapmak kesinlikle caiz değildir. Yani aynı zamanda bidattır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığının hilafı yapmak nedir? Bidattır. Ve özellikle şimdiki banyolarda biliyorsunuz yukarıda duş var açıyorlar. <gülüyor> yani yarım saat kalıyorsa yarım saate kadar su akıyor boşu boşuna. E, ne yapmak lazım? Allah'tan korkan, dinini seven, ve vesselam'ın sünnetini seven kişi yani çeşmenin altına kova koyacak ve o kovayı dolduracak ve tasla tamam mı? Yeteri kadar Su kullanacak, boşu boşuna duşu açmak kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle israftır ve israf İslam'da haramdır. Ve aleyhissalatü diyor ki hatta diyor nehrin üzerinde bile olsan diyor abdest alırken israf yapma. Yani nehrin üzerinde abdest alıyorsan yani iki avuçla su boldur diye iki avuçla alıp yıkamayacaksın. Bir avuçla şöyle yani bir seferincesine böyle ıslatacak kadar. Çeşme bol akıyorsa tamam mı? Yani şöyle koyup da iki yerler. Çünkü ben görüyorum bazen cami, camilerde abdest alan şahıslar. Adam avucunu yıkayacak. iki avucunu şöyle koyuyor, dolduruyor. Ondan sonra avuçların üstüne döküyor. Tabii ki bu caiz değildir. ve vesselam bir avucuna azıcık su alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? Böyle ufalıyor. Yani her birincisi vaciptir. İki, ikincisi üçüncüsü sünnettir. Tamam mı? Yeter ki boş şey kalmasın. Ve biliyor musun? Biliyorsunuz biz taharet babında değinmiştik. Yani ufalamak sünnettir. Kulu bol olup da eğer su dibe gitmeyecekse orada ufalamak vaciptir. Ha O zaman diyor ki <gülüyor> Aişe radıyallahu ta'ala anha kuntu ahtesilu ana ve rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi ina'in vahedini yasa' felâfete emdâd av karibem min dâlik. Allahu Ekber. Yani Allah bizi affetmese bizim halimiz ne olacak arkadaşlar ya? Kendisiyle Allah Resulü ve Selam diyor ki yani bir kap, aynı kaptan ikimiz diyor banyoda, aynı kapta yani beraber yıkanıyorlarmış. Tamam mı? Aynı kaptan diyor telef emdet. Elmut yani hak eden. Nasıl olacak bu? Biz ne yapıyoruz? Bizim halimiz ne olacak? Bir deneyelim bakalım. Bakalım. Yani gerçekten bizim halimiz ne olacak? Bir kavosoyla. Ondan sonra Enes Radıyallahu Tealahu an قال: "كان Yani bir saadan tam 5 sağ yani 5 müdd. 5 tane avuç. Ve bir avuç yani 2 2 el 2 avuçla böyle. Tamam mı? 2 elle Içine, içi su dolacak şekilde abdest alıyormuş. O zaman biz Müslümanlar ve özellikle özellikle mütedeyin olan insanlar özellikle yani bu konuda hassas olan insanlar al, abdest alırken aleyhissalatü vesselamın müddünü aşarsa israfa girmiş oluyor ve israftan dolayı o zaman günahkar olmuş oluyor. Yani bu biz taharet babında da değinmiştik. Burada yani yine de değiniyoruz. O zaman Müslüman elinden geldiği kadar abdest alırken çeşmeyi şöyle açacak, azıcık su alacak, kapatacak. Ondan sonra bu şekilde abdestini bitirinceye kadar ki aleyhissalatü vesselam de diyoruz. <gülüyor> evet. Bida'a-sale. Namazlarda olan bidatlarda ve şimdi özellikle ezan. Ve biliyorsunuz ezan aynen Kur'an-ı Kerim gibi met harfleri var. Tamam mı? Allahu Ekber mesela Allahu Ekber'da oradaki Allah Allah lafzında bir met tabi vardır. Met tabiin üstünde çıktığı zaman mesela 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi hatta bazıları 15 yani burada ben Türkiye'de de hatta Medine'de, Mekke'de yapılan ezanlar var. Riyad'da şu anda radyolarda bu okuyan gençler. Bazen Allah lafzını allah Ekber dediği zaman 13, 15 tane hareket uzatıyor. Affedersiniz Nuri tatlı ses gibi ne, tatlı ses mi diyorlar ona ne diyorlar ona? İbrahim, İbrahim tatlı ses mi diyor. <gülüyor> Adam uzun hava çektiği gibi bu mübarekler ezan okurken baya gerçekten uzun hava çekiyorlar ve millet buna alıştığı zaman alıştığından dolayı daha doğrusu bir kişi uzun hava çekmezse diyorlar ki bu adam ezan okumasını bilmiyor. Aman bir daha bu ezan buna bu adama ezan okutturmayın. Niye? Çünkü uzun havaya ça alışmışlar. Uzun havaya alıştıkları için <gülüyor> tamam mı? Tecvide göre, tecvid kurallarına göre ezan okursa diyorlar ki bu adam ezan okumasını bilmiyor. Ve şimdi Kur'an bile o şekilde. Siz bazen bazı kurracıları bir dinleyin radyolarda. Adam mesela medd tabi ses tonunu tutabilmesi için bakıyorsun ki bazen 5-6 kadar uzatıyor. Ve bazen bazı harflerde yiyorlar, çiniyorlar böyle. Niçin? Çünkü orada nağmeye uyma, onu yapmazsa nağme uymayacak. Bakalım çıkmayacak. Tabii. Ne yapıyorlar? Burada lehni yapıyorlar. Olsun, yani Kur'an okumakta Kur'an okumakta ve ezan okumakta lehen yapmak, tecvid kurallarına uymamak kesinlikle bidaattır ve caiz değildir. Düşünün adam diyor ki Allah-u Ekber dediği zaman diyor ki Allah tabi onlar dalgalandırıyorlar böyle say bakalım. 5-6-7 hareket, 8 hareket falan 9 hareket bazıları 10 hareket bazıları 13 özellikle hayya ala s ve hayya anil felah. Burada yaşlı birisi ezan okuyor. Ölmüş işte. Büyük, büyük mescitte, radyoda getiriyor. İnanır mısınız? 15 hareket saydım Allah a lafzına. 15 hareket. Allah. Adam uzun hava çekiyor ya. Ne bu arkadaş ya? Bir de bunlar radyolarında çıkarıyorlar. Burası devhid devleti. Yani Söğüt, Söğüt Arabistan'da çok bid'atlar var. Göreceksiniz bak burada değineceğiz. Neler göreceksiniz burada. Söğüt'ü Arabistan'da bir sürü bid'atlar var. Yani selefiliği iddia etmelerine rağmen tamam mı? Gerçekten bidatları var. Ama başkalarından daha iyidirler. Evet. <gülüyor> Bir de biliyorsunuz ezandan ezandan sonra yani Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah dedikten sonra geçen hafta yine değinmiştik sesli bir şekilde ezandanmış gibi Allah Resulü ve Sema salat ve selam getiriyorlar. Ve kesinlikle namazdan sonra müezzin sanki ezandanmış gibi tamam mı? Salatü şerifeyi mikrofonda, mikrofonda açık bir şekilde sesli bir şekilde getirmesi kesinlikle nedir? Bu ezana ek sayıldığından dolayı kesinlikle bu bidattır. Ama bu Ezanı işiten her kişi bittikten sonra herkes kendi kendine aleyhissalatü salat getirmek nedir? Sünnettir. Ama mikrofonda müezzin böyle sesli bir şekilde ezandanmış gibi sesli okumak o da kesinlikle nedir? Bidattır. <gülüyor> Ve bazıları teşehhüd özellikle bazı şafiiler namaz esnasında teşehhüdde teşehhüdü otluğu zaman diyorlar ki Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve kesinlikle Resulullah sallallahu ve sellem'in bütün Allahumma salli Allahumma barik sigalarında seyyidina kelimesi kesinlikle yoktur. Ve bazıları da Allahumma salli ala habibina Muhammed diye. Tamam mı? Bazıları Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ali seyyidina Muhammed, bazıları Allah, ah, habibina Muhammed. Ve bunlar kesinlikle nedir? Bidattır. Ve Allahumma salli Allahumma barikta seyyidina kelimesi kesinlikle yoktur bu seyyidina kelimesi. Namaz esnasında teşehhütte söylemek bid'attır ama namazın dışında Allahumma salli ala seyyidina Muhammed demekte bir bais yoktur. Evet. Cuma cuma gününde Cuma ezanında yapılan bidatlar. Kassabe Teala an bab ve minbar. Biliyorsunuz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve döneminde ezan okunduğu zaman Bilal Radiyallahu Teala an ezanı caminin içinde okumuyordu. Caminin dışında okuyordu. Ve burada Türkiye'de de Türkiye'nin birçok mescitlerinde bazılarında minarelerde ezan yapıyorlar. Bazıları da mescitte ama Söyde Arabistan'da genelde mescidin içinde ezan yapıyorlar. Nadir mescitlerde mescitte değil mescidin dışında yapıyorlar. Ama çoğunlukta dikkat ediyorsanız görüyorsunuz siz değil mi? Ezanı nerede okuyorlar? Mescidin içinde okuyorlar. Tamam. Mı? Bir de mescidin bir de mikrofonun önünde ezan okudukları zaman ağız mikrofondan kaymasın diye hayye alassa ve hayye ale denildiği zaman sağa ve sola dönmüyorlar. Tamam mı? Sağa ve sola dönmek Bilal radıyallahu ta'ala Anhu'nun sünnetidir. Ezan okuduğu zaman bazıları diyorlar ki efendim çünkü ezan okuduğu zaman müşrikler ona taş atıyordu. Sağdan geldiği zaman sola çeviriyordu, soldan geldiği zaman sağa çeviriyordu diyorlar. Bu illet bittikten sonra diyor, o zaman bunu çevirmek doğru değildir. Halbuki bu doğru değil. Yani namaz esna, şey, ezan esnasında ve muezzin yüzünü, vücudunu değil, bazı şahıslar vücudunu dönüyor. Yani böyle vücudunu döndürerek ezan okuyor. Bu caiz değildir. Sadece başını bu şekilde... Ve bu şehadet parmağını kulaklarının içine koyarak tamam mı? Bu şekilde. Bu şekilde. Veyahut da bu şekilde. Yani bütün göğüs dönmesi kesinlikle... Bu şekilde o şöyle değil mi? Yok. Hayy'a al-salah dediği sağa bakacak. Hayy'a al-felah sola bakacak? Öyle olur. Hayy'a al-salah sağa hayy'a falah sola. Yani o sadece baş dönecek. Göğüs dönmeyecek. Veyahut da vücut hepsi dönmeyecek. Bazıları Vücutlarını döndürerek şey yapıyorlar. Bazıları hiç yapmıyorlar. Ha o zaman bunlar nedir? Bunları da yapmak nedir? Ee, bidattır. Yani caminin içinde ezan okumak kesinlikle bidattır. Çünkü ve vesselam Bilal'a ezan okutturduğu zaman caminin dışında kapının önünde ezan okutturuyordu. Bir de biliyorsunuz ikinci bir bidat ezanı var. Ve özellikle Türkiye'de genelde yapıyorlar. Söyüde Arabistan'ın Mekke'de ve Medine'de bunu yapıyorlar. Ama diğer, Söyüde Arabistan'ın diğer şehirlerinde bu yapılmıyor elhamdülillah. Ve biliyorsunuz Mekke'de ve Medine'de yani dünya tarafından Müslümanlar geldiği için sanki onlara uyuyorlarmış gibi ve da onları razı etmek için maalesef şiddet bu bidatları işliyorlar Mekke'de ve Medine'de. Hatta taravih namazında bile bidatları işliyorlar biliyorsunuz. Aleyhissatü vesselam Ramazanda taravih namazını 11'den fazla rekat kılmış değildir. Tamam mı? 11 rekat. Ummu Hayşe diyor ki Ramazanda ve Ramazanın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir şeyde gece. Ne yapıyorlar Müslümanlar Mekke'de ve Medine'de? Dikkat ediyorsanız kaç rekat kılıyorlar? 23 23 rekat kılıyorlar. Ama son 10 günde ilk önce 20 rekat kılıyorlar. Gecenin yarısından sonra da Kaç kılıyorlar? 13 rekat kılıyorlar. Oldu kaç rekat? 33 rekat. Ve taravih namazını Ramazan'ın son 10 gününde 33 rekat kılıyorlar. 20, 20. günlerde 20 rekat kılıyorlar. Ve Türkiye'de genelde 20 rekat, 21, 23 rekat mı? Veya 21 rekat kılıyorlar. Tamam mı? Ve biliyorsunuz Ezanın namazın vakti girdiği zaman bir ezan okuyorlar bir de imam minbere çıktığı zaman ikinci ezanı okuyorlar. Ve bu Mekke'de ve Medine'de aynen yapıyorlar bunu tatbik ediyorlar. Hiç cuma günü den geldi mi size Mekke'de ve Medine'de? Dikkat ediniz bu ezan okunuyor. Ve bu bir vakitte iki ezan okumak kesinlikle bir daattır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam döneminde, Umar'da, Ebu Bekir döneminde ve Umar döneminde tamam mı? tek ezandı. Üzmen döneminde Müslümanlar çoğaldığı için ve evler biraz uzak olduğu için o zaman mikrofonlar yoktu. Üzmen radıyallahu ta'ala bir kişiyi görevlendirerek köylere evleri uzak olan şahısları işittirmek için vakit ezanını camiye gelmeleri için, cumaya gelmeleri için vakit ezanını orada mescitte Mescid-i video okunduktan sonra o kişiyi görevlendirerek o da on, ezan okuyor ki Millet vakit girdiğini bilsinler ve camiye gelsinler. Ve burada söyledi Arabistan'da dikkat ediyorsanız saat onda ve ota on buçukta bazılarda 11'de yani artık mevsime göre normal ezan okuyorlar. Türkiye'mizde ne yapıyorlar? Türkiye'de, Suriye'de e, salavat salavat getiriyorlar. Ali saat ve selamın salat ve selam okuyorlar ve kesinlikle zaten salat ve selam zaten kesinlikle yoktur. Bu hiçbir dönemde olmamış. Tamam mı? Ne ve vesselam döneminde ne tabi ne etbaat tabi ne ondan sonraki. Bu sonradan maalesef işledik Türkiye'de bu böylece bu bidat ortaya çıkarıldı. Yani cuma günü saat 10'da ve 11'de bu getirdikleri salat-ı şerife kesinlikle bidattır, caiz değildir. Ve bunu yapanlar büyük günah kazanıyorlar. Çünkü niçin Ali ve vesselamın yaptığı ezana muhalif olduğu için o nedir? Hem yaptıkları ezandan dolayı sevap almadıkları gibi aynı zamanda da ne yapıyorlar? Günah almış oluyorlar. Evet. Toparlayalım hocam. Sorular var. Vaktimiz 5 dakika var. Tamam. 5 dakika içerisinde. Anissa'yib bin Yezid kal. Kâne ennidâ'u yevmel cumu'ati evveluhu ile celese imam alel-minbar ala ahdi Resulü'l-lâh sallam ve Ebu Bekkr ve Umar. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde, Umar döneminde, ve minbere çıktığı zaman vaktin ezanını Okuyor Bilal çıkıyor. Aişe minbere çıkıyor. Bilal camiden çıkıyor. E, caminin dışına, mescidin dışına çıkarak kapının önünde ne yapıyor? Vaktin ezanını okuyor. Buydu. E, burada ne yapıyorlar Türkiye'de veyahut da Suudi Arabistan'ın Mekke'sinde ve Medine'sinde? vakit ezanı okuyorlar. Bir de İmam minbere çıktığı zaman ayrıyetten kalkıyor tekrar ezan okunuyor. Ve dikkat ediyorsanız Mekke'de ve Medine'de bile ikinci ezan okunduktan sonra millet kalkıyor ne yapıyor? Nafile namaz kılıyor. Ve Türkiye'mizde bu yaygındır. İster Şafiiler tarafından ister Hanefiler tarafından. Türkiye'de, camilerde ikinci ezan okunduktan sonra İmam oturuyor ondan sonra millet ne yapıyor? Millet evet. kalkıyor sünnet kılıyor. Ve biliyorsunuz bin ittifak, bin ittifak yani dört mezhebe göre bir ittifak Cuma'nın ilk sünneti yoktur ama Cuma'nın son sünneti vardır. Tamam mı? Camide kılınacaksa dört rekat kılınır, evde kılınacaksa iki rekat kılınır. Satt ve Selam evde kıldığı için Cuma'dan gittikten sonra evinde iki rekat kılıyordu. Ama Abdullah bin Umar ve bu gibi sahabiler Mescitte bazen kıldıkları için 4 rekat kıldıkları için o sahih bu hayde geçiyor bu hadis sahihtir o zaman camide kılacağı zaman 4 rekat kılar ikişer ikişer ama evde gidecekse evde kılacaksa 2 rekat kılar ve sünnetleri evde kıldığı zaman tıpkı farzı camide kılarken 25 veya 27 derece sevap aldığı gibi nafileleri evinde kıldığı zaman 25 ve 27 derece sevap almış oluyor. O zaman camide caminin içinde vaktın ezanı okumak bidat olduğu gibi iki ezan da cuma günü iki ezan okumak nedir? Bidattır. O zaman doğrusu nedir? Özellikle bu zamanda mikrofonlar var. Tamam mı? Mikrofonların var olduğu bir zamanda kalkıp da yani bir de bir sürü camilerde cuma namazı kılınıyor. Hele Türkiye'de Türkiye'de her camide camide namaz kılınıyor. Doğrusu Cuma namazı en büyük mescitte kılınması lazım. Büyük mescit doluyorsa o zaman ikinci bir mescit oluşturulur. Yani zar zar zar zaruret olmadığı müddetçe camileri çoğaltmak sünnete aykırıdır. Ee, vakit bit bitiyor mu dediniz? Evet. bir dakika şu konuyu bitirelim bari şu şey Diyor ki وانما امر به خارجه بعد ان تباعدت المنازل عن المسجد النبوي اي عثمان an evler Mescidi i nebeviden çok uzak oldukları için Müslümanlar çoğaldıkları için ezanı da vakit ezanı da işitmeyecekleri için Üthman radıyallahu taala an bu ikinci ezanı Gerek gördü. Mikrofonlar yok. Kimse işitmiyor. Evler çok uzak. Tamam mı? Ama bu illet bittikten sonra bu ikinci ezanı okmaya gerek yoktur. Hele hele salavat-ı şerife getirmek kesinlikle aslı ve faslı yoktur. Hani ezan Rıfmer radiyallahu ta'ala insanlar uzak olduğu için bunu gerek gördü. Bu da illet bu illet kaptıktan sonra bu ikinci ezanı şu anda şimdi yaptıkları gibi yapmak kesinlikle caiz değildir. Tamam mı? Yani bir bidaattır. Çünkü illeti bitti. Ama Salat-ı Şerif'in hiç aslısı yoktur. O zaman arkadaşlar hani biz demiştik ki bidat kaç çeşittir? Bir çeşit. Neydi? Bidat-ı Hazriye, ve Bidat-ı Ve burada salatı ı Şerif'e getiren hangi bidata giriyor? El-Bidat-ı -Bid Hakikiye giriyor. Çünkü hiç aslı faslı yoktur dinde. Ama ezan aslı vardır. Ama Zamanı vakti yerinde olmadığı için keyfiyeti nedir? Keyfiyeti sünnete aykırı olduğu için. Tamam mı? Sünnete, keyfiyeti sünnete aykırı olduğu için o zaman her ne kadar aslı varsa da aykırı olduğu için onu yapmak nedir? Bidaattır. Tamam. Vaktimiz, vaktimiz bittiğinden dolayı burada dersimize son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sahad verirse Gelecek hafta inşallah bu konuya devam edeceğiz. Hadi vallahu alem. Muhammed ve ala Ali ve la ilahe Yılbaşı kutlamaları ameli bidat mı itikadi bidat mı? Yılbaşı kutlamaları. Ameli bidat mı? Yoksa diyor itikadi bidat mı? Her ikisi de. Her ikisi de hem etikadi bidaattır hem de ameli bidaattır. Çünkü etikadi ne demektir? Ey tedeyyünen yapıyorlar. Tedeyyünen yaptıkları için ey bunun sevabı olduğunu etikad ettikleri için inandıkları için bunu yapıyorlar. ve Bundan sevap bekliyorlar. Dolayısıyla etikadi yönden bidatı olduğu gibi ameli yönden için çünkü ve Selam bunu etikat etmedikleri için yapmayı da gerek görmediler. Hani Hz. öyle değil mi? Yani hani Hz. doğum gecesini kutlamadı. Yılbaşı dedikleri yani İsa ve Atveselam'ın yıl doğumu olduğunu söylüyorlar. Onun için dikkat ediyorsanız Türkiye'nin merhamet Türkiye'nin dışında yani Arap ülkelerinde diyorlar ki ila tarih miladi. Miladi ne demek? Milad ay el vilada yani doğum. Yani İsa Hz. Atveselam'ın doğum günü veyahut da doğum gecesi ise ve hadis uleması diyorlar ki bu İsa Aleyhisselatü doğumu için tespit edilen bu gün kesinlikle aslı yoktur. Bu yani Beni İsrail oğullarının icat ettikleri bir bidattır. Peki Müslümanlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki madem ki bu Hristiyanlar İsa Aleyhisselatü Vesselam doğum gününü kutluyorlarsa biz onların doğum günlerini kutlayacağımızı Bismillah. biz Allah Resulü ve Vesselam doğum gününü kutlayalım yani hicri yılını dedikleri diyorlar ki biz onlar yapıyorsa biz de bunu yapalım bari ama bizim Müslümanlar özellikle Türkiye'de siz görüyorsunuz yani muhtedeğin namazlı niyazlı insanlar bile hani içki alkolü içki içmeyenler ne yapıyorlar o günü kutlamak için Baklava alıyorlar, baklavalar getiriyorlar, tatlılar getiriyorlar, mumlar yakıyorlar, evleri zinlendiriyor, zinetlendiriyorlar. Bu mütevehim Müslümanlar. E nereden getirdiler bunu? Yani İsa İbrahim'in doğum günü sabit olduğuna dair, olmadığına dair, tamam mı? Olmadığına dair. Yani elde delil yoktur. Dolayısıyla bu yönde, bu yönden kutlamak bir dağtır. Bir de bu gibi tatlılıkların, efendim yemekleri, çeşit şehit yemekleri, tabi aşura gününde yaptıkları aşuralar mesela. Aşura günü olduğu zaman ne yapıyorlar Türkiye'deki Müslümanlar? Bugdaydan, nohuttan, bilmem neden fıstıktan, şundan, bunlar aşura yapıyorlar. O gün dağıtıyorlar. Sözde yani işte Hüseyin radıyallahu ta'ala ruhuna gitsin ve onun on ruhu için ve da sevindikleri için. Bunlar hepsi kesinlikle bir dağıttır. O zaman. Hristiyanların yılbaşı kutlamak bidat olduğu gibi Aleyhisselam'ın yılbaşını da kutlamak kesinlikle bidattır. Aslı faslı yoktu yani. Hem fiili yönden bidattır hem de etikadi yönden bidattır vallahi Alem. Hocam bir Hristiyan bizim Kurban Bayramımızı kutladığını gördük mü? Onlar kutlamazlar. Kutlamazlar tabii canım. Ya değil ki, deir ki kutlama. Sen çık çıkar şu giydiğimiz beyaz takkayı bir Hristiyana de ki bunun giy sana 10 dolar vereceğim. Desen de de ki bana 100 dolar versen yine takmam. Tamam mı? Şimdi diyelim ki sen bir bir Hristiyana şöyle bir kazak yap, bir fenela yap, üstünde Muhammed yaz, Ali yaz, Abu Bakr yaz, Umar yaz ve bir Hristiyana dey ki A şu fenelayı gi, sana bin dolar vereyim. Sana diyecek ki bana yüz bin dolar versen yine ben bunu giymem. Evet. Çünkü bu Müslümanların şiarıdır bu. Biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Hiçbir şey bize vermemelerine rağmen daha doğrusu severek, isteyerek, böbürlenerek iftihar ederek kafirlerin isimlerini göğüslerimizin üzerinde, sırtlarımızın üzerinde futbolcularımız, Avrupa futbolcuları, hangi Hristiyanların, Yahudilerin, futbolcuların veyahut da ses sanatkarların isimlerinin, fotoğraflarının göğüslerimizde ve gezdiriyoruz. Ya yani Bunlar düşünün yani. Ondan sonra Eee şialarını giyiyoruz. Foter şu foter dedikleri şey var. ya. Ta kasket dedikleri. Şimdi Yahudiler kasketi değiştirdiler şimdi. Şapka. Biraz modernleştirdiler. Şapka dedikleri var ya. Yani Türkiye'de şapka işte bu şuradan şöyle yuvarlak sonra Ecevit'in giydiği gördünüz siz. Genelde bunu Aleviler giyiyor. Nusayriler kızıl başlar giyiyor. Ve Ecevit'in şiarıydı bu. Çünkü onların şiarıdır. Foter de Yahudilerin şiarıdır. Ne yapıyorlar şimdi Yahudiler şimdi soporlaştırdılar bunu. Değil mi? Sportif hı hı. yaptılar bu takkaların. Şöyle önden şeyi geliyor. Ve Müslümanlar bunu isteyerek adam gidiyor ömre yapıyor, saçını kesiyor. Beyaz takayı giymekten utanıyor ama Yahudilerin bu kasketini giymekten iftihar ediyor. Ona nasihat ettiğin zaman ya hocam diyor Vallahi siz çok aşırı gidiyorsunuz ya. Ya ne olacak diyor. Bu bir bez parçasıdır. Madem ki bez parçası o zaman <gülüyor> Müslümanların giydiği bez parçasını giy <gülüyor> Yok diyor adamlar diyor bana diyecekler ki biraz su var. <gülüyor> yani adam beyaz dakika giymekten utanıyor. Adam ömre yapmış, saçlarını kesmiş, beyaz dakika giymekten utanıyor. Yahudilerin kasketini giyiyor. Peki, ya bu, bu adamlar bizim şahlarımızı yani giymekten nefret ettikleri gibi. Neden biz Müslümanlar onların şahlarını kutluyoruz, onların bayramlarını kutluyoruz, onların elbiselerini elbiselerine bürünüyoruz, onların memnelerine ne varsa hepsini yapıyoruz. Hem de isteyerek, severek ve Rab'bim celalühu Allah'tan hakkıyla korkan Müslümanlar bu gibi örf ve adetlerden ve körü körüne taklitten korusun. Bir soru sorabilirim. Bir bir soralım. Eee mis, misvak, misvak kullanmaktan maksat ağız ve diş temizliği ise bunu diş macunu veya fırçayla sağlarsa sünnete uygun olur mu ya da bitmez bir, bir mı? Olur? Bir sakıncası yoktur bir sakıncası yoktur. Çünkü o zaman için alimler diyorlar ki o zaman için bu yani bu ağaç ağza zarar vermeyeceğinden dolayı ve içinde içinde birçok maddeler var. Bu maddelerin de vücuda da faydası var. Yani en eftalı ve en doğrusu arak ağacından kullanan misvakı kullanmaktır. Ama bunun yokluğunda İster diş fırçası olsun, ister zeytin ağacından bir fırça olsun, daha başka odun yani dişlere şeye zarar vermeyecek yani ete zarar vermeyecek herhangi bir şey kullanmakta alimler diyorlar ki bir beis yoktur. Ama en eftalı ve en doğrusu aleyhissalatü vesselam'ın kullandığı arak ağacından olan misvakı kullanmaktır. Onun yokluğunda Avrupa ülkelerinde mesela biliyorsunuz bazı yerlerde bulunmuyor. O zaman diş fırçasını kullanmakta bir veis yoktur. Çünkü dişleri, bunu kullanmaktan gaye dişleri temiz tutmak, ağzı temiz tutmak. Mesela Kur'an okuyacağı zaman ağzını fırçalaması fırçayla, macunla fırçalaması yalnız bu fırça ve bu macun tıbbi yönden zararı yoksa tabi tıbbi yönden zararı olmayan bir şeyse bir sakıncası yok ama tıbbi yönden zararı olan bir ağacı veya tabi fırçayla tabi macunu kullanmak Kesinlikle caiz değildir. Çünkü bizim dinin zararlı şey kullanmayı bize, bizi ne yapıyor? Bizi sakındırıyor. Bir dakika. Alem. Camilerde bir takım bidat yapıların olduğu ve ibadetlerin istendiği için, bidatlerin işlendiği için buralarda namazın kılınmayacağı fetvası verildi diyor. Ve bir sürü kardeş de camilerde namaz kılmayı bıraktı. Bu ne kadar doğru. Nasıl? Bize bir örnek verebilir mi? yani Bu bid'atı imam mı? Çünkü burada dikkat ediniz. Önemli olan bize namaz kıldıran imamın kendisidir. Eğer bu imam yaptığı bid'at tamam mı? Yaptığı bid'at e, gerçekten zararı varsa imamın kendisi <gülüyor> ve o yaptığı bid'attan dolayı namaz bozuluyorsa o imama tabi olmak doğru değil. Ama eğer caminin içinde imama tabi olan insanlar arasında bid'atlar yapıyorlarsa o onlar yani tamam. ala kadar etmez. Tamam. Bize Kendine bir örnek verse yani. iyi olur. Maksat anlayalım ne tamam demek istediğini. Hocam. Bir otelde kardeş örnek versin inşallah. duyuyor zaten. He. Başka soru yok şu anda hocam. Tamam. Cebaatlerin e, geneli yani Türkiye'de olan hepsi bidden takıyorlar. Ellerini şu şekilde tutup peygamberimiz için geldiğini ellerini röbvanları koyuyorlar. O önümüze gelecek. He. Evet. Önümüzde gelecek. Bazı ezan okunduğu zaman, aşağıdaki muhammede dediği zaman şöyle baş parmaklarını öpüyorlar ve kaşlarını sörüyorlar. Veyahut da baş parmak boşa böyle yapıyorlar, gözlerini siliyorlar. Önümüzde gelecek inşallah bunlar. Kesinlikle bunun aslı yoktur. Hıca. Efendim? o kardeş yazmış. Minberlerin oluşu, imamların ve müezzinin işledikleri bazı bid'atlar diyor. Yok yani minber biz inşallah bu önümüzde gelecek mimberle minberlere değineceğiz. Minberlerde yapılan mesela minberlerin şekli, tamam mı? Şekli şeymalı. hani minberin bid'at olması kişiyi camide namaz kılmasını engel değildir. Yani önemli olan bize namaz kıldıran kişinin Yaptığı hareketlerin namazımızın bozulmasına engel olmayacak hareketlerin olmaması. Bu iman bize kıldırdığı namaz hangi mezhebe göre olursa olsun yani mezheb dediğim yani rafızilerin ve şehrilerin hariç bize namaz kıldıracak olan kişi sünni olması gerekiyor. Tamam mı? Sünni olması lazım ve bu bize namaz kıldıracak olan sünni rükünler şartlar, vacipler yerindeyse tamam mı? O zaman mesele yoktur. Adam ilk önce muvahhid olması gerekiyor. Ey müşrik olmayacak, kafir olmayacak. Tamam mı? Ondan sonra şartlarda, rükünlerde, vaciplerde de sünnete uygun olacak. Çünkü biliyorsunuz vacipleri bilerek terk etmek namaz bozuktur. Sehven yaparak sev-i secde yapar. Rükünleri, rükünlerden birisini terk etmek kesinlikle namaz fasittir, bozuktur. Tamam mı? Ve sev-i de onun önünü almaz. Şart yine o şekilde şartlardan birisi eksik olursa namaz kesinlikle fasittir. Dolayısıyla şartlar, rükünler, vacipler sahih ise sünnetleri tatbik etmezse bir sakıncası yoktur. Yeter ki bu dediğimiz şeylerde şartlarda, rükünlerde, vaciplerde bir aksaklık olmasın. Olmayınca bu imamın, bu imam ister Hanefi olsun, ister Şafi olsun, ister Maliki olsun, ister Hanbeli olsun ona uymak, Ehli sünnet ve cemaatin mezheplerine göre bir sakıncası yoktur. Her ne kadar bazı mezhepler bazı mezheplere göre abdestli değilse veya da de bile. Tamam mı? Ve bizim Türkiye'de yani bizzat ben gördüm Diyarbakır'da mesela, Diyarbakır'da ve bizim doğu bölgelerinde bazı şafiiler, tamam mı? Şafiilerin mescidi ayrıdır, Hanefiler. Hanefilerin mescidi ayrıdır. Ve Diyarbakır'da ben bizzat büyük mescitte namaz e, eniştemle beraber oraya gittim. İkisi, iki cam aynı havluda. Bir havluya girdim bir baktım ki burada bir kapı var mesela diyelim ki bu sanon. Şu bir kapı bu da bu bir kapı. Şuradaki kapı hanefilerin buradaki kapı da şafiilerin. Aynı havluda cuma namazı kılınıyor şafiiler burada hanefiler burada yani birbirlerinin arkasında namaz kılmıyorlar. Ve her iki taraftan da mutaassıplar var. Hanefilerin içerisinde de var, şafiilerin içerisinde de. Yani bazı şafiiler o kadar mutaassıplar ki hanefilerin arkasında namaz kılmıyorlar. Diyorlar ki onlar bize göre abdestli değildirler diyorlar. Ve bu kesinlikle bu taassup caiz değildir. Ehl-i er sünnet cemaatın inancına göre, tamam mı? Dört mezhepten mensup olan bir kişi, dört mezhebin, dört mezhepten mensup olan kişinin arkasında namaz kılmak bir beyis yoktur. Tamam mı? Allah velim. Bir daha işlestebiliriz. Yani bir bidat o işlediği bir bidat yok mu? Yani işlediği bir bidat mesela bize örnek. Ediyor. Çünkü mesela diyelim ki ellerini kaldırmıyor mesela. Evet. Tamam mı? Onda bir sakınca yoktur. Ama yaptığı bir bidat namazla alakası varsa o zaman o bidatçının arkasında namaz kılmaması gerekiyor. Örneğin bir bidatı i'tikadi ise mesela. Diyelim ki yani bir bidatı olsa, tamam mı? Mesela Allah'tan başkasına istiğafe ediyorsa biz bu imam Mesela Meded Ya Şahin Akşeben, Meded Abdülkadir Geylani, Meded Ya Resulallah gibisi bunu yapıyorsa ve bunu biliyorsa onun arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü bu akide ile ilgili. Çünkü bu adam şirke düştü. Ne yapmamız gerekiyor ona nasihat edeceğiz. Bak hocam siz bu şekilde bir istihase yapıyorsan imdad böyle bir imdad yapıyorsunuz Meded. Medet demek imdat demek. İmdat ey Şahin Akşe ben beni kurtar veyahut da şunu bunu bana yap. Medet ey Allah'ın Resulü imdat ya Resulullah beni kurtar. Yani bazı hocaların yaptıkları gibi. Bu böyle bir hocanın böyle bir inancı varsa biz ne yapacağız? Yaklaşacağız. Güzel bir uslupla ona anlatmaya çalışacağız. Anlattıktan sonra vazgeçmiyorsa o adamın arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü bu itikadidir bu. Ama mesela diyelim ki adam... Yani Hacım, e, ben şahit oldum. Adam Fatiha'dan sonra cehren amin demeyi yasaklıyor cemaate. Diyor ki bu bidat. Sesli olarak söylemeyin. Bu ona girer mi bununla içine? Yok Böyle, yani. Atalım. O yasaklıyorsa ona uymamaları lazım. Çünkü vesselam diyor ki "İde emmenel el tamam mı? İmam amin dediği zaman tamam mı? İde emmenel imam fe emminu. İmam amin dediği zaman siz de imam amin deyiniz. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينِ الْمَلَائِكَ غُفِرَ لَهُمَ تَقَدَّمَ مِنْ دَنْ بِهِ Onun temini ile meleklerin temini eşit olursa diyor o zaman diyor bütün geçmiş günahları affolunur. Ve ayetü vesselam diyor اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوا diyor. Hadis sahihtir. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Efendim? Kefiyeten. <gülüyor> Yok yok onun yani Ceh ce cehrin namazlarda imam emin diyor cehri namazlarda. Yani sesli namazlarda emin dediği zaman cemaat emin diyecek. Ama imam emin demeden imam emin demek bidaattır. Çünkü o zaman cemaat imam olmuş olur, imam memnun olmuş olur. Ve burada Söğüde Arabistan'da bu potları kırıyorlar. Söğüde Arabistan'da imam emin demeden cemaat hepsi emin diyor. Ya ilk önce Aristoteles diyor, İde emmen el İmamu İmam emin demeden, yani siz nasıl emin diyorsunuz? Diyor ki, Wallad dalin cemaat diyor ki emin. Ya bir bekleyin nefes alıyor adam. Yani Santa Türkiye aynı aynısı da Türkiye'de olmasa, İmam emin demesi lazım. Tabii canım İmam demezse, emin diyecek. zaten onu işitmiyorsan, tamam mı? dalin dediği zaman emin demese sen kendi kendine ne yapacaksın? Emin diyeceksin. Yani siz onlara uymayacaksınız. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki adam cemaatlerine diyor ki bu bidaattır söylemeyin, bu cahildir bu hoca. Yani sesli emin demek bidaattır diyen hoca cahilin ta kendisidir. Sünnetten haberi yoktur. Şöyle sünneti bir okusun, sünnete bir gitsin, bak Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz şeklini Bukhari'de okusun, Müslim'de okusun. Yani bütün bu kitaplarda, sünnet kitaplarında vardır. Tamam mı? Yani bidat dediğimiz akidevi değilse o imama uymaktan bir beis yoktur. Ama akideyle ilgiliyse kesinlikle o adamın arkasından namaz kılmak caiz değildir. Eğer ak bidatı akideyle ilgiliyse. Allah'a emanet olun. Bazı değil arkadaşlar Türkiye'de ve dünya çapında ben başka yerlere de gittim gördüm. Başka ülkelerde. Mesela sefere çıkıyorlar. 4-4 kişi veya 5 kişi hanımlarıyla beraber. Ve orada gelirdiği yerde hanımlar evde çalışma yapıyorlar, din çalışma yapıyorlar, erkekler camilerde. Ve her gün bir vaktinde hanımlar odanın bir tarafında bir odada perde konarak, perden, perdenin arkasından bir erkek onlara beyan veriyor. Bu nasıl Nasıl yani var? beyan veriyor? Hanımlar şurada arkada ah, perde var orada. Evet. Perde, bu tarafında bir erkek var. Onlara oradan beğeniliyor. Allah'tan. Yani beğeniler. Be Vazgeçti. Işte be e orada eğer ahrem varsa, yani o erkek tek başına değilse, değil, değil. orada üç dört kişi var, 5 kişi var. Kadınları, kişi. kadınları görmüyor. Doğru. Bir sakıncası yoktu canım. Yani Çünkü sünnet... mesela şimdi camilerde biliyorsunuz, imam orada bazı nasihat ve ders veriyor. Öbür odada ya caminin öbür tarafında yani kadınlar Efendim sahabe o şekilde mi yaparlar? Ali Şahbeyse senin bizzat kadınların camide. Biz bunun bir ara değinmiştik, değil mi? Evet. Ali'sat ve selam. Camide biliyorsunuz o zaman mikrofonlar yoktu ve erkekler ön planda namaz kılıyorlar, kadınlar son planda namaz kılıyorlar. Yani son saflarda. Kadınlar duymadığı için kadınlar dedi ki ya Resulullah sen devamlı erkeklere anlatıyorsun, biz ne yani musun? onlar duyuyor falan ama biz duymuyoruz. Yani bize de bize de. Bir gününü bize de, beğeni, bize de anlat. ve vesselam geliyor. Kadınların arasına geliyordu. Onlara bazen nasihat yapıyordu. Yalnız şimdi bir erkeğin kadınlar arasına girip de böyle oturup da onlara bazen nasihat etmek bu caiz değildir diyorlar alimler. Ama diyelim ki burada kadınlar odada. Burada da mikrofon var. Oraya mikrofon götürüldüyse bir kişi burada konuşuyorsa kadınların. Yani şimdi mesela diyelim ki internette dinledikleri gibi bir kişi konuşuyor. Dünyanın her tarafından televizyonda. Mesela şu anda Türkiye'de e, erkekleri görüyoruz. Kadınları görüyoruz. Mesela tamam mı? Konuşuyorlar. E, bunda aynı diyorlar ki e, yani fitne söz konusu değilse televizyonda şahsa bakmakta bir beysi yok. Ama bir kadın televizyondaki şahsa baktığı zaman fitneye düşecekse o an için o kadının o erkeğe bakması caiz değildir. Kadının bize sesli olarak... Ee, soru, soru, soru. Yani kadının sesli olarak sormasında çünkü bu ses avret midir değil midir biz değinmiştik. Hani kadınlarla ilgili konuştuğumuz zaman biz buna değindik. Bazı alimler kadının sesi avrettir diyorlar. Bazı alimler kadının sesi avret değildir diyorlar ve tafsin yapıyorlar. Avret değildir, avrettir diyenler tamam mı? Yani ister ce, cezbe, şey, cazibeli olsun ses... İster cazibeli olmasın diyorlar ki kesinlikle kadının sesi avrettir. Avret değildir diyen âlimler diyorlar ki eğer kadının sesi cazibeli bir ses değilse yani erkeği fitneye düşürecek bir ses değilse ihtiyaç kadar konuşmasında bir beis yoktur. Örneğin telefon çaldı bir şahıs telefon çaldı çaldırdı arkadaşını arıyor. Arkadaşı telefon açmadı mesela tuvaletteydi abdest sağlıyor yatıyor. Kızı veya da hanımı aldı telefonu eline. Efendim diyor ki mesela Hasan efendi evde mi? Evdeyse evet eve verir misiniz? Bu kadar. Yani Nasıl ihtiyaç kadar. Ise, yok işte bunu yapmayacağım. Ama yok mesela diyelim ki akrabasıysa akrabasıysa tamam mı amcası falan e, o zaman e, yani fitneye düşürmeyecek şekilde hal hatırı sormakta bir beysi yoktur. Tamam mı? Akrabası ise mesela geldi böyle. Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bunu söylemekte bir veis yoktur. Evet. Ve hatta alimler diyorlar ki, tabii ki bu konuda alimler, yani bu aralarında ittifak yok. Yani İmam Elban'in çizgisinde olan alimler ve şafiilerin bir kısmı diyorlar ki, kadın tesettürlü olunca, tamam mı? Akrabasının önüne gelip hoş geldin demesinde bir veis yoktur. Ama en efdalı kapının arkasından amca, amca oğlu, dayı oğlu hoş geldiniz, Annem geline, annen gil nasır falan. Yani böyle bunda bir sakınca yoktur. Yok da telefona cevap vermekte bir sakınca yoktur. Yok eğer ses cazibeli ise ve onunla konuşan kişi tamam mı Allah korusun kalbine bir hastalık girecekse o zaman o kadın sesini değiştirmekte de en doğrusudur. Yani bazı aile diyorlar ki himarını böyle ağzına tutacak veya parmağını yani böyle sesini değiştirecek. Çünkü bazı kadınlar hakikaten sesleri cazibelidir. Yani yaratılıştan böyledir. Konuştuğu zaman bakıyorsun ki o adam Allah korusun o adamın kalbinde hastalık varsa... Ha demek ki bu beni beğendi, gibisi falan şudur, budur sevdiği ve yaptığı ve böylece şeytan aralarına oynuyor ve biliyorsunuz ilk önce konuşmak, sonra selam, sonra müsaafa, sonra Allah korusun neler neler oluyor allah Allahu bihamdekesh ve illa <gülüyor>